bilmeyerek işlediğimiz günahlar amel defterine yazılır mı hocam demişler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki şu insanlardan günah kaldırılmıştır. Rufia an ummeti el hata hata ile yapılan yani bilmeden yapılan şeyler efendim ve Unutularak yapılan şeyler. Bir de e, Yani kendi istemiyor, onu zorlamışlar, tehdit etmişler, ikrah hali diyoruz. Yani aşırı zorluk halinde kendi gücü de yetmiyor onu engellemeye. Bu durumda olan e, günahların e, kişiye günah yazılmayacağını bu hadis-i şeriften anlıyoruz. Burada e, kişinin bilmemesi, Acaba bir mazeret midir? Evet. Bir İslam toplumunda kişinin bilmemesi bir mazeret sayılamaz. Yani Müslüman olan bir kimseye, kimseye düşen şey, e, dinen kendisi için gerekli olan şeyleri öğrenmesidir. Yani ben bir Müslüman olarak neyi yapmam gerekir? Günah olarak neden kaçınmam gerekir? Bunları öğrenmesi gerekir. Bunları öğrenme imkanı olduğu halde öğrenmemişse, sorumludur. Ama buna rağmen yani öğrenme imkanı olduğu halde tabii her bir şeyde bir anda öğrenmesi de mümkün değildir. Bir şeyin günah olduğunu bilmediğinden dolayı aslında niyeti iyi, öğrenme isteği var, arzusu da var. Bunların hepsi tamam ama buna rağmen bir şeyi öğrenememişse inşallah Allah affeder diyoruz.